832, numaralı konu, Hazreti Peygamberin gülmeleri ve tebessüm etmeleri, evet, Hazreti Aişe şöyle buyuruyor, ben Hazreti Peygamberin azı dişleri görünecek şekilde güldüğünü görmedim, o ancak tebessüm ederdi, Abdullah bin Haris bin Cez, şunları söylüyor, Hazreti Peygamberden daha fazla gülümseyen bir kimse görmedim, o hiçbir zaman gülmez, ancak tebessüm ederdi, Simak şöyle anlatıyor, Cabir bin Semüre'ye, sen Hazreti Peygamberle hiç oturdun mu, diye sordum, Evet, çok oturdum, diyerek şunları söyledi, Hazreti Peygamber sabah namazını kıldıklarında güneş doğuncaya kadar yerlerinden ayrılmazlardı, bu arada sahabiler kendi aralarında konuşurlar, cahiliye dönemindeki hallerinden bahsederek gülüşürlerdi, Hazreti Peygamber ise sadece tebessüm ederlerdi, Simak şöyle anlatıyor, Cabir B. Semüre'ye Hazreti Peygamberle oturup oturmadığını sordum, şunları söyledi, çok oturdum, o çok az konuşur ve çok az gülerlerdi, Eşab çoğu zaman huzurunda şiirler okur, o da onların durumları hakkında bir şeyler söylerdi, sahabiler güler, o ise tebessümle yetinirdi, el husayn bin el kelbi şöyle diyor, ben hazreti peygamberi gülerken hiç görmedim, o ancak tebessüm ederdi, çoğu zaman da açlıktan karnına taş bağlardı.